Bokem Volkan sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Söz girmeden şarkıyı kesersen günah yazmaz diyorlar sevgili dinleyiciler. Vebali boynunuza. Ve bali Hepiniz boynunuza. hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bundan sonra size arkadaşlar desem benimle arkadaşlarım ne kadar devam ettirirsiniz tabii niye ki... teşekkür ederim Sonuçta bugün programımız saat 10'a kadar Evet özellikle biz de sana arkadaşlar da benden bilekiz gurur duyarız Aha yarın öbür gün keser döner sap döner sap döndüğü zaman biz ne diye hitap ederiz onu hesap bilmiyorum Hesap mı döner Fahir? Hesap da döner Hepsi döner Oktay Sıkı sıkıntı yok Keser döner sap dönerdeki sapın dönmesi bu ahşabın yürümesi mi? E tabi ahşabın yürümesi değil Beh, ahşap yürür mü? Ahşap işler. Bahşap. yani o dönüyor değil mi şey zaman? Hayır ben onu hep e, şeyin attığı bir e, keseri saldırı amaçlı kullanan vücudunun bir parçası gibi kullanan bir mesela Conan tipi bir şey. Hı hı. Onun attığı böyle keserin havada dönmesi aynı anda neyin ne dönmesi sapın. sapın da dönmesi gibi ha, bir şey geliyor. Ha şey gibi. var ya atma baltası. Ha, Onun evet. gibi atma keseri mi? Atma evet ha. Aa, öyle değil keser dönersin. Yeteri kadar dönerse çünkü ne olur? kendi atan kişiye bile gelir. Ne oluyor o zaman? Hesapta dönmüş oluyor. Hesap otomatikman döner zaten. Şimdi orada... var mı aklınızda takılan bir şey bu açıklamada? Hocam, Keserin o o... atılması ee... bir sinir anında öyle tabii keser atılalım. Yani keserler zaten atılması için tasarlanmış. Ne güzel söyledin. Atma Atma keseri. Hayır, atma baltası var, var dedin. Atma baltası olduğuna inanıyorsun da atma, atma keseri keserine. olduğuna mı inanmıyorsun? Ama tabii ki bu bölgede atıyor mesela Avustralya'da onlar pek severler bir onlar şeyleri atmayı. Bumerankı atar. Yeri gibi taş atar, şey yapar. atmayı seven toplumda. Bunların kültüründe atma var. Ha, onun eline ne verirsen ver atar. Bugün şey ver, kerpeteni ver, onu atar. Başka bir şey ver. iPad ver, onu iPad atar. iPad atar. Neden? Çünkü teknoloji ısınmamış. Adam ne? Aborjin. Aborjin olunca ne oluyor? Aborjinliğin birinci kuralında yazar. How to become aborjin diye bir kitap var biliyorsunuz. Doğru. Atacaksın. Ne i̇lk diyor? Emir o. E ilk şeyi o. Tuttuğunu, e, atacaksın. tuttuğunu atacaksın. Oktay pek ilgini çekmedi. Avustralya sana konu anlatıyorum değil mi? Dinliyorum, ne ara dinliyorum. girdim ben? <gülüyor> konu anlatıyorum. Ben sana nasıl... Hayır, komik Hiç bir şey varsa ama. birlikte gülelim. <gülüyor> Beni benden çıkartın İşin ya. Şimdi acı tarafı komik bir şey de yok. Yok. Ee, gülen de yok zaten Allah ama Allah Allah. dinlemiyor yani. Ya ya niye azal, dinlemiyorsun azal ya? Sabah portatif sabah bilgisayarına dağılmış. Hemen portatif bilgisayar, bilmem ne. Neyse canımız sağ olsun. Şimdi bahar ayındayız. Evet. Ma, -ma daha çok güneş gördüğümüz kış günleri oldu. Bunu yani, nasıl açıklıyorsunuz? Bunu, bunu gelsin şimdi meteoroloji açıklasın. Bunu ben açıklayacak değilim özür dilerim. Her şeyi de bizden beklemeyin meteoroloji açıklasın. Ne zaman toparlıyormuş? Valla biraz zor dedim meteoroloji efendim dedim yani biraz birkaç daha biraz zaman bana biraz zaman verin gibi kışın şey. çok gevşettiniz anca toparlıyoruz anca evet yani kışın yediğimiz hurmalar baharda zaten bizim şeyimizi maalesef ayarlarımızı da posttu hayır benim anladığım kadarıyla barajlar da doldu yani şimdi bu Vallahi ben şu, an... şu andan sonra yağan yağmurun kimseye bir faydası yok Yok valla şu anda polyenleri indiriyor ben o açıdan hiç gık demem yani hiç barajların dolmasına faydası yokmuş bu yağmurların Hadi canım bu baraj ay, dolduran ay, yağmur değil Mart gibi davranan Mayıs ayının hiçbir faydası yok dedi uzmanlar E na, ne oluyormuş bu sular Neydi? pardon da bu sular nereye gidiyor uzmanlar onu da söyledi mi Yani oraya buraya gidiyor da barajları dolduracak gidiyor. kadar bir şey yokmuş yani Allah Allah, Allah, Allah. Çünkü yani Mayıs, Mayıs yağmuru doldurmaz diye bir uzmanın açıklaması var Ne uzmanıydı yalnız onu tam anlamadım hmm. seksoloji uzmanıyım ben dedi mi acaba Dedi. <gülüyor> hiç hiç ben şey yapmıyorum dedi, e, dedi tam öyle şey yaptı ve bitirdi yeni bir moda başladı dünyada e, aslında bizim gördüğümüz bildiğimiz bir moda Bir bu eksikti diyeceğimiz bir şey mi yok abi biz zaman zaman bahsettik yayında e, Biz yıllar önce bahsettik gelen... ve böylece moda mı oldu yani aslında bizim sayemizde değil de gözden kaçıyordu. Ülkemize gelen e, turistlerin özellikle Alman turistlerinin uyguladığı bir şey artık tüm dünyaya yayıldı. Ama çok saçma kadınlar mı yapıyor bunu erkekler mi yapıyor? Erkekler. Çorap... Açık ayakkabıyı çorapla giymeme. Valla bravo. Terlik içine veya sandalet içine çorap. Bu hayatta daha kusmunç bir şey düşünemiyorum ya. Kusmunç olabilir mesela. <gülüyor> yani. <gülüyor> de, yani iğrenç ve tiksiz dediğin. Ee, yeni trende ilk uyan da Bruce Willis. Bruce Willis'in bundan Ondan sonra cezai ehliyeti yok, yok zaten belli bir yaşı geçtikten sonra hemen zaten onun cezai ehliyetini alır. Efendim ehliyet diyorlar, ruhsat diyorlar cezai. Ehliyetini ruhsatını balıyorlar onu. Bir aktöre en çok koyacak şey Hollywood'da. Hmm. Starı olduğun filmde yanına yakışıklı adam vermeleri. Yani, yani sen artık biraz Neydi şeysin. en son neydi? İşte bu Die Hard'da oğlunu verdiler ya yayına. Yanında bir tane genç... Yakışıklı görürsün diye. Evet. Sen yani. gene tamam e, madleyin olarak takıl da yanında bir tane yakışıklı gelsin falan. Ondan sonra da, gevşemiş oluyor. Alman turiste dönüyor yani. E, tabii canım, ondan Biz sonra... artık filmlerde turist olarak takılacağız. Çoğal yani, ona... abi bilmiyorum. Kucağında da e, Melek yavrusu var. Melek yavrularından bir tanesi. E, onu almış. Bir de onun çantası var. Apar topar mı çıktı evden? Ben hiçbir modayla alakam yok diye bir şey söyledi mi? Ben ayağımı geçirdim vallahi Çorapla oturuyorduk evde. Okulun kızın okulunu unutmuşuz onu aldım hemen diyerek mi çıktı bilmiyorum ama e, bu senenin modası bu diye yazıldı hadi bakalım kaç Hı -hı. kişi de göreceğiz zamanda Bruce Willis kafasını kazıttı diye çok kişi kazıttı evet. malfikşin döneminde yani bakalım o da çorapları da da 20 sene mi? önceydi belki daha fazlaydı siz hiç kafa kazıttınız ben kazıttım ben de kazıttım Sen falan, o ben, ben kazıtmadım ben çocukken kazıtılmış. O zaman sen şey yapacaksın. O kazıtmaya girmez. Yani kendi bireysel hür iradenle. Çünkü o zaman seni... Yok yine onay ona benden. Onay alınmış. Kazı yak mı kafanı diye sormuşlar mı? mı oğlum demişler. Ondan sonra... Ne kadar bak neymiş. Çünkü bize... demişim ben. Ondan sonra ne dediğin anlaşılmıyor. Kazıyın şunu kafasını demişler. Sayılır değil mi hür irade? Ya bu ceza için mi? Saçların ılızdı da ılız onlar biraz canlansın diye mi? Tabii evet. Canlanmış mı peki Oktay? Biraz canlanmış gibi. <gülüyor> Sanki biraz canlanmış. <gülüyor> Ondan sonra e, pek bir şeyini görmemişler. Hmm. Bruce Willisten fayda gelmez kimseye. Başka? Ee, bu bu geçini tutmaz mı diyorsun? Tutmaz. tutmaz. Tut, Zor artık Bruce tutmaz Willis. Tutmaz yani. İkonluk dönemi geçti. Ya bugün Bruce Willis, yarın yarın bence o? Bruce Willis George Clooney bile bir arkadaş daha alır kim Şu anda kim taklit ediliyor erkeklerden? Hangi konuda? İkon haline gelmiş birisi var mı? Yok canım yeni ikon çıkmıyor. Ashton kaçır, Ashton kaçır dedikleri de adam geldi 40'ı neredeyse. Ashton kaçır artık git, gitti ya. Gitti şey oldu. gitti. Şimdi Ryan Gosling'ler falan. Bah, var. Ryan Ryan on da onlar da ha, jilet gibi adam. Daha doğrusu jilet gibi derken bir de klasik adamlar Sen yani. Sen onlar hoşuna falan mı gidiyor? Öyle adam olması lazım. Mesela neydi o? İşte bu George Clooney, Ryan Gosling bunlar eski tarz. Ceketimi giyerim kravatımı takarım kızlar bana bak güzel güneş gözlüğü takarım falan. Böyle bir numaraları yok işte gözüme piercing takayım falan filan. Yapan var mı? Johnny Depp var onu da, onu da artık şey. Johnny Depp de 60'a doğru düşünmüyor mu ya? deli diye bakıyorlar. O da 60'a doğru artık A 60, o da, o da 70 şey. 60-70 arası yok. gene bizim Kime bir gönderimiz. bilmiyorum yani. Koltuğu mu büyük, giyeceğiz bilmiyorum. Büyük bir boşluk var bu konuda bu boşluğu en kısa. Kıvanç var. Kıvamış Sevgi... var sevgili kıvamış var. sevgili Kıvan kilo vereceğiz sakal vereceğiz şey yapamayacağız. O da çok bir kelamın gibi oldu vallahi ne nereden nasıl şimdi tabii ki hani tam vücudu da iyi tamam zamanında yıllar önce burada bir ettiğim lafı şey yapmayayım iyi iyi de bakıyorum. Saadettin Saran var. Fahir. Saadettin yani Saran zaten. önce ettiğin laflar. Bir numara. O var. O hala bir numara listenin başında. Ne yapıyor? O, vergi listesinde falan da çıkmadı Hadi Bad yapıyorum demiş. Yok, vergi vergi veriyordur canım İlk yüze girmemiştir. İlk yüzü ilk yüzdekiler konuşuluyor can. İlla hepsini vereceğim diye. vergi vermiyor falan. Aa, kadınlar arasında Hemen da savunmaya geçme. <gülüyor> kadınlar arasında da şey varmış bu moda. Yaz hanım göndermiş bize. Ee, sandalet içine. Çok çirkin çorap. değil mi ya? Çok çirkin değil mi? ya sandaleti giyiyorsun ayaklarını hava alsın ya çorapla niye giriyorsun ben gördüm vallahi valla bir, bir hanımefendi hatta soruşturdum böyle bir şey var mı ya bu, bu bildiğimiz bu Alman turistik değil mi bilmiyorum biz hiç duymadık falan dediler hmm. yani bir Şimdi nereye sormuştun sen bunu abi bunu böyle moda konusunda yetkin gördüğüm e, hanımefendilere evet. sordum böyle bir şey biz hiç duymadık dediler duymadık görmedik bilmiyoruz belki yani zorlama hanıme... modadır tekrar mesela şeyi canlandırmaya çalışsalar destek olurum freebag'in Havalı bir şey olduğunu birisi... Şey yani galiba Freeback çok lazım ya. O kadar lazım ki. Oktay ne ya. diyorsun? Bir gün gelecek bana ne kadar ağır laflar, ağır sözler etmiştiniz Freeback kullanıyorum. Kullandığım dönemde. Yo canım evet. o zaman moda... Ama sen yani sonra... bir gün gelecek şeye kadar geleceksiniz biliyorsunuz değil mi? Kolormatik gözlük ne kadar havalı bir şeymiş diye yayında konuşacağız. Yeteri kadar uzun yayın yapabilirsek. Freeback çok güzel bir şey yani bu freebackler cep telefonundan önceki dönemlerde söyledim. vardı şimdi mesela cep telefonu olan bir alan freeback'inle şarjını koyar değil mi hmm. bir şarjı koyar. olan var mı diye free bir şey dediğin şey değil ama değil mi bu, bu ıı, elde taşınan çanta değil, tipi, tipi değil, değil. bele Porta. bağlanması tık diye kemer çıtı diye şey takacaksın evet böyle havalı olsun diye yanda tut yanda yandan sarkıt bir de güzel onu deri alacaksın ah, şimdi iki. bir tek sucular ah, kullanıyor onu evet sucular kullanıyor Bizde her türlü altyapı var. Esnaflık var. Cep telefonu var. Şarjımız var. Doğru valla ne kadar güzel olur ya. Vay koy. Anahtarları yani. koy şeyleri koy. Valla araba anahtarı bilmem ne. Çünkü pantolonlar da daraldı ya şimdi iyice cepler sıkıntılı hale geldi. E, Tabi canım bir de şişik şişik duruyor. Bir yere koyacaksın onu çıkartacaksın. Mesela askı var. Çıkart. Tıkırt diye tekrar <gülüyor> tak <atar gülüyor> şeyden, Lak diye askıya bırak. Bundan güzel bir... <gülüyor> Ee, en güzel tarafı ya çıkarıp tekrar dikirtli Yok yalnız güzel piyasada şey de yok. Yok evet. Ya, ama yok. Olduğunca free free bekler şey bende duruyor eski free bekler. Ee, 3-4 tane var ama eskidi. E da şey bir de Freebag'in üstünden 20 yıl geçti malzemede değişti şimdi başka başka malzemeler var piyasada ne mesela polimer, polimer mi? Polimerlerle polimerlerle uz uzay malzemeleri ne kadar i̇şte şık şeyler yapılıyor elde taşınan çantalar bitirdi abi Freebag'i elde onlara, taşınan bir de boyuna asılan bir küçük böyle fotoğraf makinesi çantası kadar böyle çantalar asker, var Asker asker çantası mı asker çantası değil de bir yumruk kadar taşıyorsun. Ha evet bir yumruk Erkeklerin şey, kullandığı. İnce iple. İnce iple böyle bir şey. Ama Onlar ince değil. Sen bir ara şey yapıyordun ya. Bir senin Yok bir... ben hiç kullanmadım ondan ya. Ya onun bir biraz az büyüğünü kullandın. Ama o kadar. Onun bir küçüğü de var en çizgi olan. Onun az var. büyüğünü de kullanmadım. Ya, ya oyuna bir şey yazmadım. Ben boynuma en son silgi astım ilk o kadar. O da Almanya'dan gelen silgi olduğu için. Bir de alçı astırmıştın hatırlarsan. Alçı da o da bir espri olsun diye atmış olabilir. Niye diyem ona koparıp koparıp yiyorduk işte ne güzel. Bir modacı, var. bir tasarımcı eğer freebeği Tekrar gündeme getirmeyi düşünüyorsa. Arkasında biz varız. Arkasında biz varız vallahi Gümbür gümbür de geliriz. Bir şey söyleyeyim de hakikaten öyle. Yani şimdi yaz geliyor vücutlar böyle şey olacak. Orada hani mayonun üstüne bile olur. Olur. Olur, takım olur abi. Takım altına... elbise, siyah mesela takım elbiseleri çakmışsın. Tak. Mayo dedin altına tişörtü böyle sıyırttıracaksın. Altına Tişörtün sıyırttıracaksın. Üstüne. Tişörtün üstünde. Ha. Bir de Freebag'in en güzel tarafı göbek gizlerdi. Yani şey tam burada göbeğinin üstünde tutarsan sanki tişört onun şeyiyle şişmiş de bombeyi gizliyormuş gibi Vallahi bir şey olurdu. Neler neler. Çok bir, faydalıydı. Bir çok hayatlar kurtardı da işte. Kıymetini bilemiyorum. Bir kendini ya. kurtaramadı. Valla öyle. Ama o bu işte hipsterların ataları işte onların şeyine köküne kibrit suyu döküyenler. Hipster de takımıyor ki bulamıyor yani bir tane. Hayır o, o hipsterlerin ataları bu Fürey bagi... Yok öldürdü, öldürdüler. Öyle çanta, öyle bir iğrenç, iğrenç. Zamanda portföyü de neler yaptıklarını hepimiz bilmiyor muyuz arkadaşlar? Sahip çıkamadık ya, çıkamıyoruz abi. Hani portföy bizden önceki dönemde, freeback tam bizim dönemimizde çıkmış, son derece mükemmel bir şeydi, kendi değerimizdi. Ne yaptık? Kullanmadınız ama değil mi? Sen kullanmadın değil mi Ya bir istedim de alamadım. Benim vardı var. Sen kullandın mı Hem de markasız Diri. Markasıdır, Styla. Oktay'da ya zaten dört tane var. Çok uzun bilir. süre kullandım. Hakikaten. Bayramlık, idamlık, özel günler. Nasıl bitti o bilmiyorum ya. Onu... neden Çantaya geçtim herhalde de. Ondan o son, son sonra... günü hatırlıyor musun? Freeback taktın son günü. çıktı ondan sonra işte şey oldu. Ne freeback. zaman takmıştın en son Freeback'i? En son bir çarşamba günü takmıştım Faiz. Hatırlıyorum o çarşamba Hatırlıyorsunuz Kara çarşamba diye geçer. Ay. Pazara gitmiştim. Ondan sonra pazarda kullanmıştım en son. Ondan sonra yeter artık diyerek. Sonra işte başka şeylere gitti. Kanada ka kaynıyor. Kanada'nın kaynamasına sonra bakacağız Bakalım. sevgili dinleyiciler. Bir mola vermemiz lazım şu anda. Reklam molası. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. O ders sorular. o ders sorular devam ediyor bu buyursunlar efendim. Neler oluyor? Neler bitiyor dünyamızda? Kanada kaynıyor dedi Oktay. Aa, Kanada kaynıyor ya Kanada. Kanada. Kanada toronto. Toronto merkezi. Toronto. toronto Toronto. Toronto Toronto Toronto Toronto. Toronto Toronto Toronto Toronto. toronto. Oh diye devam eder. Toronto'nun yöresel şarkısı. Toronto Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz. Toronto Belediye Başkanı e, Ap içerken, Esrar içerken görüntülenmişti. Apçı esracı mı çıktı? Kanada'da başka türlü çekilmiyor demiş. Çok soğuk be abi. Çok soğuk. Videoları çıkmıştı. Ondan Oo. sonra görüntüleri çıkmıştı. Paralel ta, Toronto yani, Belediyesi. Görüntülere de video demen çok güzeldi. <gülüyor> Videolar, tapeler, diyarımız, Kanada'ya hoş geldiniz. Bağlığa çıkmıştı, ondan sonra böyle bir yayılmıştı. Başta Toronto, bütün Amerika kıtası ve ondan sonra dünya. Tatsiz'in, evet, evet, Tatsiz Gravper. E, Tatsiz Gravper. <gülüyor> On, Kaynamıştı, ondan sonra ne şu anda... Ne oldu peki, kaynadı da kaynadı anda, da bize mi kaynadı? Sonra işte özür diledi, işte şey İçicinde yaptı falan filan. bir şey, ya satıcı değildir herhalde. Sonra tekrar e, şey yaptı. E, yakalandı. Yakalandı, göründü. göründü. süresini nasıl açacak? Evet. Sonra itiraf etti canım bağımlısın. E evet, kullanmayacak. Ne demiş, diyecek? Kullanacak. Kullanıyorsun sinir işte. Ne kullanmıyorum? Ne dedi? Bir kere oldu ya bir kere arkadaşlarla. Biz böyle belediye başkanı Toronto Vancouver ve bir tane daha vardı neresiydi? Quebec Quebec belediye başkanları bir araya geldik. Orada hep bu Quebecçi yüzünden. Hatta en son şeyini hatırlıyorum ben Rob Toronto belediye başkanı. Saatler bir saat. Ileri, ileri alınacakken unutmayın saatler yarın geri geri almayı unutmayın saatlerinizi falan diye tweet'i vardı. Ondan sonra oho bu devam ediyor galiba diye böyle bir e, şeyler olmuştu. Ama şu anda ortalıklarda yok kendisi. E ne oldu istifa? Yok istifa falan yok. E, yok da bak demek ki bu Sonuç Kanada'da da irade. istifa kültürü bir yok. yok evet. evet öyle bir istifa kültürümüz de yok. Çünkü onların kültürü eski Moğolay Kanadalı mı? Ya da yani oci var mı? Vardır yine eski moğullarların arasında da Kanadalı olanlar vardır falan. Vardır muhakkak. Şükür Doğum yeri olarak de. soruyorsun evet. değil mi? Kanadalı evet. Babası Kanadalı, annesi eski olan pek çok insan tanıyorum ben. Şu anda e, sokaklara, Toronto'larına afişler asıldı. Ne diye? Nerede? Rob Ford nerede diye. Yok çünkü. Adım ortalarda yok. Tatile gitmiştir canım. Krize atmıştır belki. Yani belki de kafasını dinlemeye atıyorum. Ma ben demiş Maldivlere kaçar. Gitmiştir Maldivlerde güzel sıcak sıcak. Ya banyosu kaç yaşında bu arada Tom Ford, Tom Ford dedikleri parantez e, eli içi. Civarı e, eli civarı falan. Eli yani onun işte tam buhranlı zamanları adamın ya. O kadar da işte. hanımından ayrılmış mı? Hanımından ayrılmış. İşte evet. hanımından ayrılması i̇kinci, o adam. İkinci hanımından kadar. da ayrılmış fahir. Hadi ya. Hı. Hadi be. İkinci hanımından. Bak şimdi. İkin. Hadi bir kere yaptın. İkinci kere niye yaptın Ali Hatayi demiş. <gülüyor> Yapmış. Nefes alıyor. <gülüyor> Nefes alışıyor. Uyuşturucu kullanmak çok kötü bir şeydir Kötü bir alışkanlıktır Ritik şeyleri geriye bunu yap Bunu her televizyon yapıyor bir şey, şey oluyorum ben ya ne? Nasıl yapıyorlar ya yani, Alkol konusu bilmem ne konusu açılınca O çok kötü bir şeydir deyip Kameraya bakıp öyle bir konuşan adamlar var Baya süre tutulup Şu konuşan hangi... adamlar e var Belki iyi bir şey mi acaba televizyonda gösterdiklerini Diye düşünen vardır Ay ne güzel bir televizyonda şey Televizyonda gösterdiklerine göre kesin iyi bir şeydir ama Aynı televizyonlar neler neler görüyoruz her şey iyi bir şey olacak diye yok bir kavga yok. Yok ya bayağı yok. alkol şeyi konuş, konuşuluyor mesela. Valla ben bilmiyorum Şarab, birçok görmedim. Şarabımı alıyorum işte oturuyorum. iki kişi mesela işte bir programı sunucusu abi de konuk var ya. Hı -hı. Mesela diyor ki konuk işte alıyorum şarabımı oturuyorum kitabımı okuyorum. İşte şey oluyor benim günlerim öyle geçiyor falan Yalnız şerap içmek kötü bir şeydir <gülüyor> diyor sunucu. Bütün program gidiyor ne güzel sohbet giderken oraya ha, kadar. Pisliyim ben kaldırımlarda Yalnız, içiyorum. Da şerap ben, içmek, içmek da kılıyor, krali krali. şeydir. Satayım mı ne yapayım evde aldım. iki koli aldım. İndirimdeydi aldım ne yapayım. Evet e, programımız devam edeceği benzer. O Rızla. zaman e, Size yepyeni Amerika'nın New York. E, the, Eyaleti değil e, eyalet açıldı. Aslında keşke öyle bir şey olsa New York eyalet olsun artık ya bu ne ya. Hep şehir hep şehir. New York'ta sıra dışı zaten bir eyleme daha sahne oldu. Bu geri bunu söylemek zorundayız. New York zaten aynı zamanda eyalet. Ee, kendilerini üstsüz kitapseverler olarak nitelendiren e, kitap kurtları e, bir kitap kulübü Central Park'ta üstsüz kitap okuma şenliği yaptı. Ne kadar güzel işte buraya kadar. İşte kitabı sevdirmenin başka yolu kalmadı çünkü. Yani hayır canım öyle değil böyle kitap, kitabı sev zaten yani donsuz e, kitapseverler kulübü de kurulur. Bunun ucu bucağı yok yani. Kitapseveri niye Sen üstsüz gezmek istiyorsan gez yani. Ama güzel bir sloganları var. Kitapları değil, sütyenleri yak diyerek ee, böyle sütyenleri ortaya toplamışlar. Sütyenler de yanmasın. Ne bu şey ya sütyen. illa bir şey yakacağız diye bir şey. O da sanki sütyeni zorla giydiriyorlar. Yani sonuçta Bir daha sütyen desene Fatih. Sütyen. Sütyen. E, i̇şte sütyenleri yakıp kitapları okumuşlar. Sonra bizileri rahatsop şeyimiz. Şeyden... Yanında fazla sütyeni olan var mı? E yaktınız. Kokuyor lastik o şey kokuyor. Her taraf kokuyor. Tamam. Central Park'ta niye ateş yakıyorsunuz ya? Neyse eylem hassızlıkla bitmemiş. En azından şey bizim içimizi rahatlatan konu. Öyle bir grup vardı ama. Yani şigansız yani, mı? Kitap çeşitli yerlerde kitap okuyan aktiviteler. Ee, Aktivist mi? var evet. Ya canım beyefendiler de olur. Biz de üstsüz ok bizim gerçi yani üstsüz okusak biz bir çirkin çirkin şey oluruz. Çimlere yapmış böyle bir bir takım böyle şey adamlar halinde. Onun da yani kadınların da çok şey farkı yok yalnız. O böyle çok da hani ee, ne derler? Bir de hava bahar tam şeyi şifayı kapma dönemi. Gerçek kitap seversen kışın yap onu. Evet. Yani. Kışın da yapıyoruz. Esas çok kitap kışın yakılıyor bir de. Kışında biz kitap çok yapıyoruz Kitap diye bir şey demiş. var mı artık ya? Yani soğukta yakıyordur adam ya. Ne yapsın? Nasıl ısınacak adamcağız? Biraz da öyle düşünmek lazım. Sen ne böyle listeleri falan kontrol edin? Bir o... değişik bir şeyler çalalım Sen bu sabah diyorum. Abi... Bulamadım hiç. Oktay abi şey Borto'da... var. Yeni, yeni çıkan ee, şey var. Ee, Şebnem bir şarkı çıkarmış Onu çalsana Şebo'dan mı? Bu aşk fazla sana Var mı o? Bakayım onu hemen ya Yeni yok, yok. çok tutacak gibi geliyor bana Şebon'u çok güzel Son bir sigara içelim öyle Gerçi Sigara içmek kötü bir, bir şeydir. ay. Vallahi tam da böyle senin sohbetinin üstüne gelmiş oldu Özellikle yapmış gibi oldum çek bir tane oradan bir gönlünün istediğini e, valla, ne vallahi gönlümde ne onu da bulamadım sen ki, böyle türlü. hani buzdolabının kapağını açmış içinden böyle bir Tam. türlü seçemeyen şey adam gibisin şu anda dolapta da hep böyle eski eski şeyler var hiç böyle ama böyle fresh bir şey istiyorsan fresh mesela... bir şey istiyorum mesela kaja gugu çıkıyor karşıma kaja gugu mu haha şakakan çal abi veya takabım da çalabilirsin kardeş onlar <gülüyor> Ya Ege çal bir tane bir şey de. Hadi bitti saat bitti. Hala saat bitti. Burada... Bulamadıysak ben ee, nerelere sera kuru kurulacak ondan bahsedeyim. Seracılık. Tamam. NASA kuruyor çünkü bu serayı. Bir sera ee... işini el atmamıştı. Bir yani sera işini el atmamıştı. Abi. Biliyorsun NASA'nın ne yaptığı değil nerede yaptığı önemli. Uzayda yapılan her işlemden kim sorumlu? NASA, NASA sorumlu. sorumlu. Arıcılık, halıcılık sorumlu. işine girdi. Nerede girdiğiniz Mars'ta. E burada yapaydınız bak Uşak'ta da var çok güzel halıcılık var. Ne güzel şey olurdu ya. Mars günleri olurdu burada. Küçük küçük Marslıları oturtmuşlar. Onların bir de parmakları uzun uzun ya. Halıcılıkta çok iyiler yani. Evet doğru. Onlar Vallahi bu... seracılığa giriyor NASA Mars'ta. Bir, bir de şekiller hazır onların kültüründe. Aa tabii motifler falan motifler değil mi? Motifler belli hocam. Bizde daha bir işte ne şeylerimiz var? Alteltiye küstü Böyle var. Üçgenler, bilmem neler falan. De bizim onların isimleri Allah var ya. Üçgenler artık bir şey var diyorsun. Bin yıldır aynı şeyler görüyoruz. Selçuklu motiflerine üçgenler demen. Benim sana söyleyecek hiçbir lafım yok. Var orada halı deseni. Fail senin bilmen lazım ya. Halı desenlerini. Halı desenlerini bilmez miyim? Halı desenini. Hani üç tane bile unutmuşsun bak. Nasıl yapıldığını da biliyordum. Bir el teltiye küstü gözümün önünde. O ayrı bir şey canım el teltiye O, o işte desen olarak şey yapılır. Onun bir mı? tane daha vardı neydi böyle böyle birbiri içinde geçen. Analık hızlı o yemekti. O yemek e, ne kadar güzel desenlerimiz var. Çok teşekkür ederim. Desenlerimize de sahip çıkalım. Çok tatlı şarkıyla başlayacağız Modern sabahların yeni saatine. Hepiniz hazırlıklı olun. Sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Tatlı bir reklam kuşağın ardından birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Walk Walk'un sunulduğu modern sabahlar devam ediyor. Bugün yine hediyelerimiz var. Hem Walk Walk'tan yemek kazanma şansınız var. Hem de Radyo TÜN'ün 102. Özel gösteriminde o zilliği seyretme şansınız var. Anneler günü kapımızda. O yüzden bugünkü yemek ödülünü sadece annesiyle değerlendirecekleri veriyoruz. Bunu baştan söyleyelim. Evet, evet. Sevgilimle gideceğim, yani, onunla gideceğim. gideceğim. Hayır. Ben soracağım orada kimle gideceksin diye soruyorum. O yüzden lütfen. bir de yalan söylemeye kalkmayın. Çünkü anlarım. Al bunlar soruda ortaya da çıkar yani. Çıkar yani bunlar hepsi kayıt altına alınan hadiseler. Evet. Sorumuz belli. Sorumuz belli. Annelerimiz en kıymetli varlıklarımız ve en samimi olduklarımıza nasıl sesleniyoruz? Evet. Anneciğim mi diyoruz, ana mı diyoruz? Baby diyoruz Annişko mu diyoruz Sayın diye çünkü Tontik bir, bir mi diyoruz e Yani böyle Koyulabilir hani, Evet evet Annemize hitap şekillerimizi bugün e, öğreneceğiz sevgili dinleyiciler Biraz özelliğinize gireceğiz Ama işin ucunda Annesiyle iyi bir ilişki kurmak isteyen ama samimi bir söz bulamayanlara da bir yol göstermiş olacağız Mesela Twitter'dan da yazdık Mesela İlela'nın hemen cevap vermiş Biz kız kardeşimle anneme Hadiş diye sesleniriz demiş İsmi Hadiye Hadiye Annenin ismi Hadiye ee, ...Hilal bulduğu şey o. Yani mesela... ...seslenme şekli. Ee, ben ilk sezonunu seyrederken 24'te kızının babasına devamlı Jack demesine bayağı bir bozulmuştum. Kimdir annesine ne diyor, analık mı diyordu, ne diyordu artık... O kadın mı diyordu? Yani çünkü çok saygısızdı bir konuşurken o kadın o kadın diyormuş. O kadın ne Hatta yemek yaptı? babasının kaç kere ben uyardığını ben bizzat biliyorum ne da. Ne çıktı peki? Ay vallahi şimdi meraktan çaldım. Bozuldu, yıkıldı. Yıkıldı. Aile dağaldı. Dağaldı. Yürür mü? Bir içinde bir şey de. Zaten kadın gitmez. Işıklar içinde yatsın. Kadın zaten Bülant <gülüyor> gibi kadın. O <gülüyor> bütün aileyi gitti. o kadın bir yerde tutuyor. Allah'ın rahmet <gülüyor> elesin ışıklar içinde yatsın Ay, ahmet ahmet bol olsun. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Dicle ben. Dicle Hanım hoş geldiniz. Ne diyorsunuz annenize Dicle Hanım? Ben anneme bayağı çocukluğumdan beri falan annemin adı Ayşe. Evet. Ayşe diyoruz biz. Ayşo. Ayşe. Evet. Evet. Onun izniyemi o. Zaten bir abla ya da kardeş böyle bir e, yancı bulunmasa herhalde... Ayşe, Ayşe denmez yani, ya de? <gülüyor> yani. bütün silale buna şey, e, Ayşe'ye bile agresif yaklaşıyor. Anneye Ayşe mu denilir ismiyle mi hitap edilir şeklinde. Aa, Artık ismi de o... değil ki o aslında. Ayşe <gülüyor> demiyorsunuz, <gülüyor> Ayşe <gülüyor> diyorsunuz. <gülüyor> Aynen öyle. Ayşe de dediğimiz oluyor ama yani ismiyle de hitap edebiliyoruz. Ay pardon deyip diye, diye düzeltiyorsunuz sonra. <gülüyor> sonra. <gülüyor> Yani şey, e, duruma göre değişiyor Toplu bir insanların ismi Ayşe değilsek Ayşe Babaya peki var mı öyle bir şey Babaya yok Babaya varmese. bayım diyormuş <gülüyor> Çok sağ olun efendim Ondan... görüşmek üzere Kolay gelsin sağ olun, görüşürüz Ayşe'nin Ayşo... da anneler gününü kutlayalım şimdi daha Tabi tüm annelerin anneler gününü kutlayalım Dicle e, Ayşe dedikten sonra babası hakkında da Az önce iyi giyimli bir bey geçti buradan diyormuş Babası hakkında öyle konuşur mu insan konuşur ya? Konuşur abi ne yapacaksın? Babalar böyle işte. Volkan Anladın? Bey demiş ki anneme valide demeyi tercih ediyorum. Valide Aa, Hanım diye Aa bak bu güzel bir şey. Bizim ne Valide canım? Hanım. Zaten onun babasına da peder bey diyorlardır. Evet. Valide Hanım ile peder bey Peder bey'i pek sevmiyorum da ben valideyi severim yani. Peder gene para ver. Çünkü peder bey değil de. Peder. Peder, denir. peder diye geçer. Peder diye geçer. Ne ben, ben, de... de hiç iyi geçmez yani. Peder lan şikayetçi sen peder dersin yani. Peder gene büyüklük yaptı diye ben hiç duymadım onu. Aramızda sıcak bir, ya sıcak bir ilişkisi olan baba, babaya peder denmez. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Cansu. Cansu Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Ee, ben annemi nünüş diyorum ya da nünü. Nünü. Ee, nünü. nünü. Nünü evet. Nüket Adını falan mı ismi? Nasıl? Nüket falan mı ismi? Yok Nurten. E, hatta şöyle söyleyeyim. E, herkes artık öyle söylüyor. Yeğenim de öyle söylüyor. Siz mi çıkardınız peki can Hanım? Yok hatırlamıyorum. Bilmiyorum ama yani annemin e, arabasının bile ismi var artık. Düldül diye biraz eski bir araba. Hı -hı. Artık millet şey diyor. Aa, Düldül, Düldül burada değil, nünü yok mu falan diyor. Böyle ilginç cümleler kuruyoruz. Komik yani. Peki. Nünü'yü de yazdık listemize. Çok teşekkürler Cansu Hanım. Görüşmek <gülüyor> teşekkürler, üzere. Görüşürüz. görüşürüz. Özge Hanım demiş ki ben anneme annoşum diyorum demiş. Tek çocuk olarak bu konuda tek söz sahibi insan da benim demiş. Doğru. Doğru. %100 oy birliği ve oy çokluğuyla... Ne var ne yok hepsiyle sağlanmış bir mütabakat. Mesela bizde de Türkan Hanım diye geçer. Doğru. Hatta biraz sempatik durumlarda Türkan Hanım yok mu? Mesela bunlar da Türkan Hanım için gibi. G Gökçe Hanım arada reis başkan falan diyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> asıl Semoş demiş. Semoş bence başkan güzelmiş ya anneye söylenebilecek. Valla reis de güzelmiş Hem gururunu güzel. okşur. Valla reis okşur güzel. <gülüyor> Sema Hanım. Ben reis olarak yazıyorum Sema Hanım cevabını. Reis, reis başkan. ya başkan. Reis yemekte ne var? Ben korktuğum bir şey var ya. İnşallah annesinde müdür diye yoktur. <gülüyor> müdür. müdür. Müdür değil de müdürüm. Yapıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın nasınsınız? Teşekkürler efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Nihan Nihan Hanım hoş geldiniz. Hoş ne diyorsunuz geldim. annenize? Ya ben anneme normal anne diyorum da bir arkadaşımın çok ilginç onu söyleyecek Ne yani diyor? Dediğim, hoşuma gidiyor benim. Ne diyor? O da annesine Hattori diyor. Hattori Hanzo da diyor. Ondan sonra böyle çok hoşuma gidiyor. Ya annes, ama bu film annes... yeni ya. Yani 10 senelik bir şey. Evet. Nasıl? Ne 10 senelik? Hattori Hanzo. E, kili, Bili'den dolayı Hattori Hanzo. Ha evet. Ama annesinin adı Hatice ya. hani. Ha. Japonları böyle kabarık falan. Biraz da benziyorlar. Bunlar ailecek Japonlara benziyor. Hattori Öyle çok güzelmiş yani. ya vallahi. Evet evet çok güzel. Sizin annenizin Hanım, bizi de annem, adı Ninihan Hanım. Benim annem adı Niger. Niger zaman, Nini falan deseydiniz olurdu aslında. Biz ailenizde öyle şeylerden hiç hoşlanmıyoruz böyle. Lağba halilikten hoşlanmıyor anneniz değil mi? Neden? Lağba halilikten hoşlanmıyor böyle. <gülüyor> Nigoş falan deseniz. Ay evet onu diyorlar ona da çok sinir oluyorum ben. Valla bu sabahtı çok enteresan. Oktay benim annemin adının Niger olduğunu iddia etti. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Valla değil. değil. Öyle, ben karıştırdım ya yani. ben karıştırdım Nihan Hanım'la seni karıştırdım Mutfakta konuşurken <gülüyor> Esin hiç alakası yok hiç de evet ya. Peki çok sağ efendim Peki. görüşmek Peki. üzere ben Teşekkür ederim iyi günler i̇yi ya, ya. Teşekkür ederim. Sağ olun Ömer Bey demiş ki anam garip anam gibisi var mı Hem nostaljik hem duygusal demiş Garip anamdı, hakikaten çok acıklı bir şey ya Niye garip diyorsun kadıncağıza Ondan sonra seyirip Ne bileyim böyle bir anne Ama niye anneler bunu istiyorlar değil mi Ay ya Niye eziklesin kadını canım anam Yok, garip anam içten içe her zaman Cefakar olduklarını düşündükleri için Garip anam çok hoşlarına gidiyordur büyük ihtimalle Garip anam Garip anam diye böyle anam, bir anam, garip anam Sen birkaç yıl önce Sen Anneler gününde bunu söylemişsin Kime Günaydın efendim Günaydın. Alo. Alo. Merhaba, hanımefendi kimle görüşüyoruz? Merhabalar, Filiz Hanım sazdan. Filiz, Filiz, Filiz Hanım. Ol. Filiz Hanım şarkıyı bölmemek için bir müsade paketiydi. Allah herhalde var bir insan. Çok nazik bir insansanız Filiz Hanım. Filiz Anne hanım. misiniz Filiz Hanım? Ya, teşekkür ediyorum. Yok, hayır değilim aslında. Um, Evli de değilsiniz. Ben Amerika'da yok evliyim ama Amerika'da yaşıyorum. Şimdi Arnavutluk'a geldim görüyoruz. Saatler biraz daha yaklaştı. Hayatınız Heyecanı çok karışık. Alınıyor. Vallahi Yenleri çok karışık. <gülüyor> vallahi iyi yaptınız. Hazır bu kadar yakına gelmişken. Evet. Vallahi <gülüyor> o kadar yaklaşmışa atlayın gelin diyeceğim yani. Öğleden sonra falan <gülüyor> burada olursunuz. Ne, ne kadar... neredesiniz siz Avru... ee, Arnavutluğun? Tiran. E, Arnavutluğun? Tiran Arnavutluğun? Tiran'dayım. Tiran. şimdi. Peki, evet. Efendim. Zaten Arnavutluk'ta bir yer daha söyler misiniz? Hani bazen mahcup oluyoruz. Bir yer daha söyleyemiyoruz. Korçe diye bir yer daha var. Ee, Yeterli yani valla. Ko daha... Korçe, korçe, korçe. Çok güzel. Ben hemen kenara koydum <gülüyor> korçeyi. Ne diyorsunuz Filiz Hanım annenize? Ee, şişkocuğum diyorum. Şişkocuğum evet, Kardeşimle beraber. Evet ama artık yani sanki böyle hani şişko deyince kötü bir şeymiş gibi algılanıyor ama aslında çok eskiden böyle söylediğiniz onun da hoşuna gidiyor. Öyle bir... E... <gülüyor> Herkes mutlu halinden. Ben hatırlıyorum Filiz Hanım siz e, anneniz Filinta iken de şişkocuk şey, derdiniz. O yüzden. E, yani, evet çok, çok eskiden beri söylüyoruz. Evet o bir alışkanlık oldu. Artık. Filiz Hanım çok içimde kalacak da sormak zorundayım. Arnavut musunuz? Tabii. Hayır değilim göreve geldim. Bunlara. Göreve mi geldin? Göreviniz ne? Evet. Ben İMF'de çalışıyorum da buraya programa geldik. Masada mı çalışıyorsunuz? Neyi fizik çalışıyorsunuz? İMF'de çalışıyorum. Ha İMF. İMF'de çalışıyorum. Ha pardon mutluluk. <gülüyor> <gülüyor> Sizden korkuyor değil mi? Verecek mi paraları? Siz mi karar vereceksiniz Filiz Hanım kaç para verileceğine? Ee, yok zaten programı aldılar. Arasayı. Ha Aldılar hallettik. Ha, birinci gözden geçiyor. Ya verin ne olur ya. Ne ha, paraları ne yaptılar diye mi bakmaya gittiniz <gülüyor> şimdi? <gülüyor> Evet bu birinci gözden geçirmek istiyor yani. İyi mi yazacaksınız kötü mü yazacaksınız? İyi şey yerinde harcamışlar. Yok yok yerinde yerinde iyiler yani. Çok sıkıştırmayın Filiz Hanım. Evet ya. Çok sıkıştırmayın. Çünkü bizim Arnavut arkadaşlarımız. Ya çok gariptir ya şimdi Filiz Hanım mesela karşıladılar orada akşam yemeği et yani. Hep de et galiba paralar hep yok canım hep siz geldiniz de et falan. Kolalar açılmış orada <gülüyor> Yarım kola vardı Onu açsaydınız <gülüyor> Peki yok efendim yok Teşekkür ederiz Ko kol var. kolay gelsin Sağ Filiz Sağ olun. olun teşekkürler Teşekkür Güle güle Sağ olun. Olun. Annemin adı Şükran biz Şuko diyoruz Bütün Şükran. aile Şuko diyor demiş Galiba Tuba Hanım Ondan sonra Aa, bak İrem Hanım'ın söylediği önemli Suratına anniş gıyabında tontik diyorum demiş Bizim tontik yine tatilde Mesela cümle içinde de kullanmışız. Gel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Beyhan Bey. Beyhan Hanım hoş geldiniz. Buyurun Açıldım. dinliyoruz. Evet orada. biz anneme bir sürü e, çağrı çektiniz var da evet. benim en sevdiklerim pampiş, pampiş mi? <gülüyor> pampiş patatesim. Anan saracımı ama en güzeli 02 semoch. Pardon 0-2 <gülüyor> neren o plaka? 0-2 değil de, ya <gülüyor> mi? Yok yok o şeyden şu ata vardı ya. Ata ve annesi. <gülüyor> ata'nın annesinin adı Semra'ydı. Oradan kalma şey Ne bileyim şey ben yok. de direkt plakaya gittim. 02 <gülüyor> neresi diye ama bulamadım ya. 3 Afyon, 1 Adana. Yok, adı ya var de bilmiyorum. Aa, anneniz nereli? Aa, yok hiç alakası yok İzmit'li annem. İzmit'li. Yani 35 hmm. buçuk. <gülüyor> Teşekkür Yok teşekkür değil. İzmit 54 oluyor. İşte o yüzden 35 bucuk 54 mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> sağ Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. 02 güzelmiş ya. Bak hiç şey yapmadılar. 02 semoş. 02 semoş artık. Taksici ailesi olsa yedik şey derdik. 87-88 derdi diye mesela. Plakada ailede herkes de ayrılsa ne kadar Ama sen niye olur. takip mesafesini söyledin ki şu anda? Plaka o ne yapayım öyle geldi. 87-88-06-T 87-88-2 yani. Cemil Hanım'ın 4 yaşındaki Melik yavrusu Cemil Hanım'ın Cemil Bey'in çok özür ha. dilerim annesine Annişko diyormuş. Annişko ne kadar güzel. Çok güzel. Ki çocuk için zor da bir şey o o yaşta anne deyip geçebilirken Annişko demek için çocuk çaba Bayağı sarf ediyor. Bayağı çaba sarf ediyor. Nurgüncüük tarz... diyormuş mesela Zeynep Hanım annesine. Nurgüncüük Nur o uzun. Kısa mı olması lazım bu hitap şekli e, Yani kısmen daha kolay söyleniyor. <Gülüyor> 02 Semoş da uzun mesela. Bayağı. İşte dedim ya. Nerede bizim 0-2. hemen zaten Hanım, Semra Hanım şey yapıyordur. <gülüyor> Sınav <Onesine gülüyor> Adana Spor diyen var mıdır acaba? Mesela <gülüyor> annesi Adana'da olsun. Adana Spor. Ne kadar güzel bir ifade. Ben <gülüyor> yazıyorum buraya. Adana Spor. Annesi Adana'lı olanlara hoş bir e, seslenmiş. Benim öyle birim yok çünkü benim babam Adana'lı. Anne tarafım Ispartalı efendim. Günaydın efendim. Ulu borlulu yüz Evet efendim. Uhu. Good morning. Hattımızda kim var? Hattımızda. Hattımızda. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. <gülüyor> Twisted Sister Radio'un üstünde modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Size de böyle bir gönlünüzü okşayacak bir şey söyleyeyim. Fahir sizi benden daha çok seviyor. Adamın konuşası varmış hadi stüdyoya girelim falan diye böyle mutfaktan. Oktay beni dinlerken Fahir çok sıkılıp sohbetimden koşa koşa stüdyoya gelmişti orada. Buyurun ya. dinleyicilerinizle baş başasınız. Ben daha fazla ya. konuşayım sizi. Yo estağfurullah. Stüdyoda da sıkmayayım yani. Program bitti yok canım sen. Yok yok canım. En Adam kaç konu bir araya getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Hikayeler dizisi varmış. Buyurun efendim. dinleyicilerimiz Dinleyeceğiz. zaten bugün. Hat, hatta da bir tane dinleyicimizi alalım. En son son o zaman. En son son dinleyeceğiz. En son son Var mı Twitter'dan mesajlar? Var, var. tabi Var. 300 400 tane mesaj var. Sıf onları okumaya kalksak 1 bir, 1,5 bir saatimiz alır. Özgür Öyüş demiş ki, Özgür Öğünç mü? Hiç Aa. benim öyle bir akrabam yok. Kusura bakmasın. Hiç kusura bakmayın. Özgür Öyüş. E, niloş diyoruz biz demiş. Nilgün'ün kısaltması veya Annişko. Annişko çoğunlukta. Annişko evet. tabii. Ondan sonra tontişim yine gelen ortak anne şeyleri. Kilo alan an, anneleri niye demiş. hemen tontişlik pozisyonunu alıyorlar? Onu ben anlamıyorum ki. Zaten kadına böyle bir şey. Evet yani hemen bir böyle bir tontişlik Miss olsun. Miss Nide 75. Oo. Nideli. Nidelim. Ondan sonra dayımın bacısı. <gülüyor> Ondan sonra şefim. Kan gibi seviyesizlikler demiş. <gülüyor> Şefim güzelmiş. Demecimiz. Müdürümden bir üstte, şeyden başkandan bir altta. Hmm. Sadece anne olarak yani şey aşçı olarak mı görüyorlar? Şefim neyimiz var, ne yaptın bize mi diyorlar? Valla bilmiyorum ki. Yani adı nedir, hanımefendinin nasıl bir ortamda söylendi Şefika belki de. Belki de öyledir. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Figen ben. Figen Hanım. Nagihan. Nagihan anne. Evet. Peki buyurun Nagihan Hanım. Buyurun Nagihan Hanım. Kapanışı benle mi yapacağım? Sizi de Sizler, Yani şey Böylesine tamam. bir şey bizim için müstesna birisiniz. Kesinlikle ben de öyle düşündüm. Şimdi ben anneme anne diyorum. Kardeşim Nezir hoş diyor annemlisi Nezihe. Ama babam anneme oğlum diyor. İki kızı mı var babanızın? <gülüyor> Hayır, erkek kardeşim var. Emin misiniz? <gülüyor> Belki erkek kardeşim oğlum diyor <gülüyor> diyor. Evet, hayır ama şey bir hasta böyle e, tartıştıklarında falan mesela işte. Oğlum, oğlum bir baksana. Yemekler, niye bu kadar tuz koyuyorsun ya? Tuz mesela <gülüyor> <diyor ona gülüyor> lan diyor. Lan mı diyor? Kalk, kalk kendi yap o zaman yemeği lan, lan. diyor. O, bence annenizin <gülüyor> söylediği hayır, daha öyle. mantıklı. Ama ne ara böyle asker arkadaşı moduna geldiler ben de hiç yakalayamadım. Siz bir süre Kaçıyız kaçın doğumunuzdan sonra yavaş yavaş şimdi. Olabilir. Peki siz de bu aile içinde dengeyi tutturmak için anne ve baba onlara rollerini evet, evet. mi hatırlatmaya çalışıyorsunuz? Etmeyi, anne diyorum, kardeşim biraz daha sulu bir şekilde nezoş falan diyor. Babamın belki söylemesi gereken şeyi o söylüyor. Dengeyi kuruyoruz. Erkek Çok kardeşiniz güzel. ne diyor? Nezoş. Erke evet. Ha ben nezancı kız kardeşi nezoşu... Kardeşiniz. Çok üç çocuk güzel bir diye denge sana. kurulmuş, neyse Eger'in kafasında sizin aile farklı ortaya çıktı. Düşünmüyorlar mı bir kardeş daha size? Sırf benim gönlüm olsun diye. Çok geç ben 28 yaşındayım. Size bağlı bir şey Siz değil mi? Siz yapmayacaksınız canım. Yani <gülüyor> Nagehan Hanım size. falan demeye başladılar bilmiyorum. Vallahi hiç belli olmaz. Oğlum bir çocuk yapalım ne yapacağız lan <gülüyor> diye konuşulur okumaya. Konu. Sağ olun efendim görüşmek üzere. Eee inara. Sakladan. Şey. Nezoşla bir konuşmak lazım vallahi. Adamla konuşmak lazım. Ben babasını da... Nezoşla konuşmak lazım. <gülüyor> o da lan dolunlu konuşuyorsa ondan sonra oğlumlu mu oğluma geçmiş de olabilir. Her şey nezoştan çıkıyor olabilir yani. Lan oğlum diye. Biraz daha onu şey yapsa. O adamım diye konuşsa, öbürü de birazcık lan La dese çok güzel olacak. Adamım niye böyle yapıyorsun? La oğlum şimdi falan diye konuşsa tamam çok güzel ama lan aslında karı koca birbirine ifade en güzeli Tam da şey yani. orti Sonuçta aile hayat bir ortaklık hayat ortağı yani mesela Orhan, Orhan Gencebay'ın Hayat Ortisi. <gülüyor> Neydi? Onun Sevi, Sevim Emre. Sevim Emre. Yani mesela onlar hep hayat arkadaşlığı geçiyor ama Hayat Ortisi bence doğrusu bu Hayat Ortisi. O zaman isterseniz tahlilleri belirleyelim. Anneciğiyle Walk Walk'a gidecek dinleyicimiz. Kim olsa kim olsa. Kim olsa beğenirsin. Kim olsa isterseniz Twitter'dan verelim. Ders. Walk Walk'ın walk walk walk walk e, walk yemeğimizi. E, Şuko walk. diyen. Şöyle bir timeline'ı çevirdim. E, Tuğba Hanım da durdu. Tuğba Hanım'ın. Şükran. Annesinin adı Şükran. Biz Şuko diyoruz. Bütün ailede Şuko e, diyor demiş e, Tuğba Hanım. Tuğba Hanım'ı tebrik ediyoruz. Allah çok yaşadıyoruz ve e, Godzilla talihlileri. Bir tane Fahir'den bir tane de senden alacağız. O zaman e, aileyi belki toparlamaya yardımcı olur. Nagi Hanım'a verelim. Godzilla herkesi Gucirayı. tebrik ederiz. Evet. Bir Godzilla da, talihlisi daha. Yani diyeceksiniz Godzilla'nın da talihlisi mi olur? <gülüyor> <gülüyor> Ay. O zaman onu da... E... Dicle Hanım'a verelim hadi. Dicle Hanım'a verdik. Tebrik ediyoruz hepsini. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sevgili dinleyiciler Güzel size. Pazartesi iyi sabahı iyi buluşmak iyi üzere. Hoşçakalın.